Tuna'nın dai Yanı Hazırlayan ve sunan Muammer răsucre Sevgili dostlar, Tuna'nın bir yanından hepinize merhaba. Bugün e, biraz melankolik bir program olacak. Hem e, seçtiğim bölgenin ve şarkıcının genel tarzından hem de programların, programın sonuna doğru anlayacağınız başka bir detaydan ötürü. E, her hafta canlı şeyler çalmak zorunda değiliz tabii ki. E, bugün de 19 Haziran'da böyle olacak. E, hayat keyifli ve keyifsiz şeyler bir arada barındırıyor, bir taraftan çok Fazlasıyla insanı mutlu edecek detaylar varken hayatta, diğer taraftan da Yine e, insanı melankoliye sürükleyecek, karamsarlığa düşü düşürecek detayları da her zaman bulmak mümkün. Bugün İtalyanın güneyinde ve daha çok Arnavutların yaşadığı coğrafyadayız. 500 yıl önce yine bu iş Türkler'e kadar uzanıyor. Türklerin bu bölgeye Arnavutluk üzerinden başlattıkları yayılma hareketleri sonunda pek çok Arnavut. İtalya'nın güneyine, Kalavriya ve çevre kasaba ve köylere yerleşmiş. 500 sene içinde... Kendi kültürlerini, dillerini, birikimlerini e, yitirmeden bugüne kadar korumuşlar. Bugün İtalya'nın güneyinden Arnavut toplumunun yetiştirdiği gerçekten çok özel bir şarkıcıdan Silvana Likursi'den söz vereceğim sizlere. E, yanımda da sevgili Aysun Timuroğlu var. Daha önceki e, programlarda onun sesini duyduğunuz zaman zaman e, o da bize sözleri ee, okuyacak Benim bet sesimle şarkı sözlerini duymayı tercih etmezdiniz herhalde Ben olsam ben de etmezdim Evet önce Bir ninni dinleyelim Ve daha sonra e, Tabi sözleriyle birlikte Bir ninni dinleyeceğiz Ardından e, Silvana Likursi ile ilgili biraz e, Biyografi bilgileri aktarıp Şarkılarımızı dinlemeye devam edeceğiz Önce bir ninni Önce sözler daha sonra da şarkının kendisi Benim küçük oğlum, annesinin neşesi. Kapa gözlerini, annen çok yorgun. Kuş yuvasında uyuyor, yavru köpek ahırda uyuyor. Beşik sallanıyor, annen sana ninni söylüyor. Haydi uyu artık. Benim küçük oğlum, annesinin neşesi. Gece geçiyor, gün geliyor. Korkma, annen burada. Ve yaşadığın sürece, seni bırakmayacak. Bir Evet bugün İtalya'nın güneyinde yerleşmiş 500 yıl önce İtalya'nın güneyine göç etmiş Arnavut toplumunun şarkılarını sizlere sunuyorum ve elimdeki albümün seslendiricisi sahibi Silvana Ligursi ve e, çok hoş bir isim koymuş Kartalların ülkesinden uzakta diye e, Güney İtalya'da Arnavutlar dışında Yunan azınlık da var. Bunlar da çok önceden gelmişler ve bu bölgede birlikte yaşıyorlar. <gülüyor> ve tabii ki bu azınlıklar müzikteki etkilişimi fazlasıyla ortaya çıkaran toplumlar. Arnavut toplumunun Güney İtalya'da yaşayan Arnavut toplumunun kendi geneliksel müziği Güney İtalya müzikal temalarıyla çok yakın. Çok yakınlık gösteriyor. Yani aslında bugün Arnavutluk'ta yapılan bazı şarkıların oraya transferini e, kenara atarsak Güney İtalya ile Arnavut müziği arasında çok büyük bir e, fark var. Büyük ölçüde Balkan ritimleri, Balkan temaları e, Güney İtalya'nın kendi geleneksel müziği içinde erimiş gibi gözüküyor. Evet, Silvana, Silvana Likursi'nin hayat hikayesine geldiğimiz zaman işte 500 yıl önce Türklerin işgali yüzünden İtalya'ya kaçan Arnavutların kurduğu, Güney İtalya'da kurduğu bir köyde Mulise köyünde doğmuş. Burada yaşayan Arnavutlar eski dil ve geleneklerini fazlasıyla korumuşlar. Programın başında da söylediğim gibi. Silvana Likursi daha küçük yaştayken ee, kendi insanlarının yaşayan seslerinden, amatör şarkıcılardan e, folk şarkılarını öğrenmiş ve e, bu Güney İtalya temaları taşıyan ve aynı zamanda da e, benim biraz önce sözünü ettiğim ve daha belirgin olmadığını, daha az belirgin olduğunu e, söylediğim Balkan havalarının bir karışımı olan şarkılara büyük bir ilgi duymuş. Daha sonra Güzel Sanatlar eğitimi almış ve e, aldığından itibaren de e, kendi halkının şarkılarını derlemeye o konuda çalışmaya başlamış. Şimdi Sivaneli kursi'den gerçekten çok dokunaklı, hoş bir balat sunacağım sizlere. Donna Tomasina parçanın ismi. E, bir şey söyleme gerek yok zaten sözleri duyacaksınız önce ardından şarkı gelecek. Silvana kursi, Güney İtalya. Donna Tomasina Donna Tomasina zengindi İnanılmaz güzeldi Ve birçok sarayı vardı Haydutlar geldiğinde Beni alın sadece beni dedi Zaman geçti uzun çok uzun bir zaman. Ve kimse başka bir şey bilemedi. Derken bir gün köyden iki adam karanlık ormanın içinde genç bir adama rast geldi. Bir kurt gibi siyah gözleri ve beyaz dişleri olan bir adamı. Signora'ya ne oldu? Lady Tomassina'ya ne oldu? Signora, o dans ediyor. O dans ediyor. Görmelisiniz ne kadar güzel dans ediyor. Zognato sina hey. Zonya Toma Güney İtalya'dan Arnavut şarkıcı Silvana Likursi'yi sunuyorum sizlere. Ee, Güzel Sanatlar eğitiminden sonra kendi halkının türkülerini, Güney İtalya'da yaşayan Arnavutların türkülerini derleyip toparlamağa başladığını söylemiştim en son. Ve 80'lerin başından itibaren küçük bir müzik grubuyla yavaş yavaş sahne almaya başladı, seyirciyle buluşmaya başladı. Güney İtalya'daki Arnavut köy ve kasabaları dışında Roma, Milano, Turin gibi Belli başlı İtalyan şehirlerinde de e, konserler verdi. Aynı zamanda İtalya dışındaki Kimi Folklor Festivallerine katıldı. E, dinlediğimiz albümü de 89 yılında yapmış. Şimdi Bülbül adlı bir parça var sırada. Silvani ile Cursi'den. Yine önce sözler sonra e, şarkının kendisi. <Gülüyor> Derinliğinde hastayım Bülbül ötüyor Eğer ölürsem avluya gömün beni Ki sevgilim üzerimden yürüyebilsin Mezarımı derin kazın içine kireç saçın Ama iki de delik bırakın Ki ben onu görebileyim Gecenin derinliğinde Yalnızım Ve bülbül ötüyor Ah ne kadar güzel olduğunu bir bilseniz Bülbül ağladığında ve şarkısını söylediğinde. İşte dünya üzerinde yaşanan göçler müzikleri nereden nereye getiriyor. Arnavutluk'tan çıkan ve Güney İtalya'ya yerleşen 500 seneden beri Güney İtalya'da yaşayan Arnavutların müziği e, Arnavutluk'tan çıkıp bu hale gelmiş. Daha çok Güney İtalya temalara taşıyan çok dokunaklı çok duygulu e, baladlar haline gelmiş. Tabi e, Silvano Likursi'nin... Halk müziğine yaklaşımı biraz daha e, kent müziği e, açısından oluyor. Yani e, kırsal tipi icralarda bulunmuyor çok fazla. E, o da kendisinin yaklaşımı. Fakat bu şarkılar tamamen eski e, baladlar. Şimdi neşeli bir parça var. Nihayet diyenler olabilir ama hayatın bir tarafı da bu. E, evet... Neşeli şarkımız düğünden basıyor. Bir düğün ortamı canlandırılmış. Ee, karşılıklı diyalogları var. Hadi dans edelim parçanın ismi. Önce sözler yine sonra da şarkı. Dans edin. Halka olup dans edin. Essi lezi lezi messi. Essi lezi lezi messi. O en güzel kızı seçti. Gelin. Kısa bir süre önce bir haberci gördüm. Bir sayfa yazı getirmişti. Baba orada ne yazıyordu? Baba. Benim kızım bin yüka eder. Koro. Toprağın altına gittiğimizde çiçekler ve menekşeler bulacağız. Ovalara gittiğimizde Çiçekler ve şekerlemeler bulacağız. Anne Gelinim Gelinim neden ağlıyor? Çünkü orada olmayan annesini istiyor. Koro Ama gittiğin yerde başka bir aile, başka ilişkiler bulacaksın. Baba Gelinim Gelinim neden ağlıyor? Çünkü orada olmayan babasını istiyor. Koro Ama gittiğin yerde başka bir aile, Başka ilişkiler bulacaksın Gelin Sarayımın yapıldığı yerde yaşayacağım Koro Üçüncü zil çaldı Ve gelin taçlandırıldı Benim tatlı ağzım Benim küçük çileğim Artık annene ihtiyacın yok Benim tatlı ağzım Benim küçük kekim Artık babana ihtiyacın yok Dans edin Halka olup dans edin Everybody Güney İtalya'dan Arnavut şarkıcı Silvana Likursi'yi dinlemeye devam ediyoruz Şarkımızın ismi Seni ne çok istiyorum Önce yine sözler sonra da şarkı Seni ne çok istediğimi bilmiyorsun Ve ben de sana söylemeyeceğim seni ne çok istiyorum ve sen beni istemiyorsun. O zavallı kalbim, o mutsuz ben. Keşke bir nehir suyu olabilseydim. Keşke bir dalganın tepesi gibi yükselebilseydim. Ve senin geçtiğin tüm köprüleri yıkabilseydim. Eğer hava değişiyorsa ve yağmur geliyorum diyorsa ve gökyüzü bulutlarla kaplıysa bırak yağsın ve bırak çamur olsun. Ki ayak izlerinden seni tanıyabileyim. Bugün Tuna'nın bir yanında Silvana Likursi'nin, İtalya'da yaşayan Arnold şarkıcı Silvana Likursi'nin sesini dinletiyorum. Duygulu şarkılarını paylaşıyorum sizlerle. Sırada Atmaca adında bir parçamız var yavaş yavaş programın sonlarına gelirken. Yine önce e, şarkı, daha sonra e, daha önce e, önce sözler, ardından şarkı. Mayıs ayında az güneşli bir gündü, rüzgar yoktu, başımı kaldırdım, gökyüzüne baktım, bir atmaca gördüm, dilimizi konuşuyordu Mayıs ayında az güneşli bir gündü, rüzgar yoktu, çok güzel bir menekşe gördüm Uzattım elimi ve neşeyle kopardım onu. Eve döndüğümde kapıda annem sordu. Ne çiçeği o? Çok güzel bir menekşe. Görünce uzattım elimi ve neşeyle kopardım onu. Sen gül. Sen taze çiçek. Bana ait olduğunu herkes biliyor. Madem şimdi ben bakıyorum sana. Artık kimse yaklaşmasın yanına. I Bugün sizlere Güney İtalya'ya e, Çok önceleri 500 yıl sene Önce yerleşmiş Anavut toplumunun şarkılarını Seslendiren Silvana Likursi'yi dinlettim Bir parçalık Zamanımız kaldı onu da çok Özel bir şekilde değerlendirmek istiyorum İzninizle e, Aslında çok fazla söze Hacet yok Mömbres şarkıyla ilgili bilgi vereceğim size Benim çok sevdiğim Sık sık dinlediğim, dinlerken büyük bir duygularım içine girdiğim bir şarkı. Yunanistan'ın günümüz şarkıcılarından Manolis Lidakis seslendirecek bu parçayı. Fakat şarkının altına çok taze olarak yaşadığım bir olayı sözcüklere dökmeye çalıştım. O sözcükler girecek, arkasından tekrar... Manolüs Lidakis'in yumuşacık sesini duyacağız. Evet. Önce nacizane sözcüklerim ardından Manolüs Lidakis'in sesi yaşında olduğu halde adı yavruydu. Babası ile burun kapmaca oynar, annesinin yanından ayrılmazdı. O yumuşacık, harika bir kedicikti. Sanırım mutlu yaşadı. Bir öğle vakti dengesini yitirdi ve... 17 Haziran. the Lord. Pikera, Τα στροφή μου Σ' αυτή τη σφαίρα Δεν μ' αγάπησε κανείς Ποτέ μου δεν περίμενα Η si podemos venir perimena Tuna'nın bir yanını, bugün de Tuna'nın bir yanını yavrunun şarkısıyla bitirmiş olduk. Ee, mutsuz gibi gözüken bir bitiş ama öyle değilim. Aksine e, çok hoş şeyler de oluyor hayatta. Bunları da e, içimde hissediyorum. Fakat bugün de böyleydi. Evet, program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 296-2389'dan 92'ye kadar. 0212 296-23-89-90-91-92 Bir hafta sonra görüşmek üzere sevgiler saygılar. Hem Tolga'ya hem de sözleri size ulaştıran sevgili arkadaşım Asun Timuron'una teşekkürler. Haftanız keyifli geçsin. Şimdolatı Yanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu